Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Ee, bu hafta stüdyoda bir e, konuğum var. Kendisi Greenpeace Akdeniz e, Sürdürülebilir Finans Kampanyası sorumlusu İbrahim Çiftçi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pelin ee, Bu hafta başında e, Greenpeace e, çok önemli bir rapor açıkladı. Birazdan onu konuşacağız Türkiye'de enerji devriminin yol haritası Nasıl olmalı Çok uzun ve çok meşakkatli bir çalışmanın Sonucunda evet, değil mi evet. Ortaya kondu bu rapor Ve Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi Ve Greenpeace'in Ortaklaşa hazırladığı bir rapor bu Ve ön sözünü de Kemal Derviş Yazdı bu raporun Onun da macerasını konuşacağız Ve bu rapor ana bazı bir takım e, bulguları var bu raporun. E, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimini e, yaklaşık iki katına çıkarabilecek bir yol haritası e, bu. Ve bunun e, elektrik üretim e, maliyetini şu anda planlanandan çok daha e, ucuz hale getirecek e, olduğunu söylüyor bu rapor. Tabii ki. E, ve e, yine e, enerji talebinin e, artışıyla e, ve bu burada kömüre ve nükleere işte fosil yakıtlardan e, elde edilen enerjilere olan ihtiyacın da aslında nasıl düşeceğini hatta hiç bunlara ihtiyaç bile e, duyulmayacağını e, söyleyen bir takım temel bulguları var. E, i̇sterseniz şeyle başlayalım. Yani bu raporun e, ortaya konma... Ee, macerası nasıl başladı? Ne kadar zaman çalıştınız? Kimlerle çalıştınız? Biraz istersen e, isterseniz onlarla başlayalım sonra raporun e, temel tespitlerini siz ayrıntılandırırsınız. Tabi tabi. Ee, aslında bu raporu Greenpeace uluslararası olarak 2010 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. 2005'ten biraz daha önce başlamışsın diyorum çalışmaya. 10 yıl. Bu evet. aşkın neredeyse bir çalışma. Ee, sadece Türkiye için değil, hı hı. dünya, çapın, e, dünya e, için yapılmış var. Amerika için yapılmış var. Çin için, Hindistan için, birçok ülke için hı yapıldı hı. bu çalışma. Avrupa hı. Birliği için vesaire. Ee, reklamını da yapayım. <gülüyor> ee, Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da, Dünya Bankası'ndan da, Goldman Sachs'ten vesaire bütün bankalardan da yenilenebilir enerjilerin gelişimini çok daha iyi okudu. Hmm. Kimse yenilenebilir enerjilerin bu kadar e, hızlı yükseleceğini ve pazar payı elde edeceğini öngörmemişti. evet. Ee, biz ne zaman başladık? Aslında bu çık çıkardığımız ikinci rapor. Hı -hı. 2009 tarihinde çıkardığımız ilk versiyonu var. Ee, Hı -hı. Ondan sonra tekrar bu rapor üzerine çalışmaya başladık. Uzun sürdü. Ee, evet. Bayağı uzun sürdü. Biraz kapsamını genişlettik. Hı -hı. İstihdam konusunu ekledik. Su kullanımı konusu eklendi. Ee, kimlerle çalıştık? Evet. Ee, bir raporun da kısaca ne olduğunu tabii, da anlatayım tabii, ki. Tabii tabii tabii. Eee gayri safi yurtiçi hasıla öngörüleriyle başladık. 2050 yılına kadar betam çalıştığı bizim için hmm. Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomik ve e, Sosyal Araştırmalar Merkezi. Bunlar gayri safi yurtiçi hasıla öngörüleri 2050 yılına kadar çıkardılar. Bunun üzerine nüfus artışını ekledik. Bunun üzerine oluşacak enerji talebini 2050 yılına kadar öngördük. Hı -hı. E, referans senaryo dediğimiz Uluslararası Enerji Ajansının enerji verileriyle hazırladığımız e, bugünkü senaryo diyebiliriz. Hı -hı. Bu 2050 yılına kadar uzatılıyor. Evet. Enerji devrim senaryosu da bunu nasıl enerji verimliliğini nasıl arttırırız? Yenilenebilir enerjileri nasıl çıkarız... Nükleeri devreye almadan kömürlü termik santralleri de kademeli olarak düşürerek. Düşürerek. Çıkarmayı öngören bir senaryo. Kimlerle çalıştık? Aslında ana modellemeyi DLR yaptı, Alman Uzay Enstitüsü. Hmm. Ulaşım için de yine DLR çalıştı. Çünkü sadece birinci elektrik çalışmıyoruz, elektrikte çalışmıyoruz. Aslında genel enerji. Nihai enerji e, çalıştık yani ulaşım, hmm. ısıtma ve soğutma da kullanılacak enerjileri de çalıştık. E, ulaşımı yine DLR'e çalıştı. Verimliliği Utrecht Üniversitesi, Üniversitesi çalıştı. fosil kıtların kaynak değerlendirmesini Alman bir şirket çalıştı. İstihdamı e, Sydney Teknik Üniversitesi ile çalıştık. Grid teknolojisinde yine bir şebeke teknolojisinde yine bir Alman şirketiyle çalıştık. Evet daha çok ama ekonomik verileri herhalde Betam sağladı Betam. size. Ekonomik verileri Betam Evet sağladı. onlar da o rakamları kendi modellemeleri üzerinden... Evet. Ee, bir veri ortaya koydular. Hı hı. Evet. Peki e, en temel bulgulara geçecek olursak 2-3 e, madde var e, temel olarak. E, bunlar bize ne diyor? Yani yol haritasının herhalde bunlar e, temel taşları. Hı hı hı. E, bunlar bize ne diyorlar? Öncelikle e, 2023 yılında %47 yenilenebilirden, e, üretimimizin %47'sini yenilenebilir enerjiden sağlayabileceğimizi... Hı -hı. Söylüyor e, 2023 hedeflerimizde bu yüzde 30 e, şey değil mi e, 2000, Yani daha önce hükümetin açıkladığı evet. 2023 hedeflerinde Yüzde evet. evet. 47'ye rahatlıkla çıkabileceğini söylüyor Bu 2050'de yüzde 90'lara kadar Geliyor Hı -hı. E, Aslında en önemli Bulgusu e, Ben yenilenebilir enerjilerden de Daha önemli görüyorum enerji verimliliği Evet e, Enerji verimliliğinden büyük bir tasarruf sağlıyoruz yani artan talebi karşılamak için yeni santraller yapmak yerine basit enerji verimliliği uygulamalarıyla yüzde otuzun üzerinde bir verimlilik tasarruf sağlamış oluyoruz. Bu çok Hı -hı. önemli bir bulgu. E, talep artışının o kadar da hızlı artmayacağını öngörüyoruz. Evet. Ya Zaten gerçekleşmelere baktığımız zaman da on yıllık kalkınma planlarında öngörülen... E, tabii ağırlıklı olarak sanayinin e, hı hı. enerji talebi özellikle 2013 ve 2014 e, yıllarında e, e, hedeflenenin yarısı e, civarında e, gerçekleşti. Çünkü artık sanayi bu kadar hızlı büyümüyor. Ekonomi yani gerek içsel gerek e, uluslararası bir takım konjonktürel sebeplerle sanayimiz o kadar hızlı büyümediği için hı hı. sanayinin bu kadar yoğun bir enerji talebi de Olmuyor. Evet. Dolayısıyla aslında beklentilerin altında seyrediyor hep enerji talebi artışı. Evet. E, hatta rakam da söyleyeyim. 2012'de 4.73. Evet. 2013'te 1.62. Gerçekleşmeler, gerçekleşmeler bunlar. 6 ile 8 arasında düşük ve yüksek e senaryoda öngörülen. Evet çok çok düşük gerçekleşmeler. Evet. Peki temel bulgulardan devam edecek olursak. Ee, nükleerle ilgili de sanıyorum e, var. Yani, yani gerçi kömürün içinde mi değerlendirdiniz onu yoksa ayrı bir başlık olarak ele aldınız mı? Ee, şöyle baktık aslında iki yöntem var. İleriye dönüp modelleme yapılırken bir e, mevcut şekilde nasıl gideceğini görüp ve son e, modellediğiniz son senede nereye geldiğinizi öngörüyorsunuz. Buna forecasting diyoruz ya da backcasting yapabiliyorsunuz. Hmm. Hedefinizi koyup ...bunu nasıl yapacağınıza bakabiliyorsunuz. Biz zaten nükleri hiç devreye almayı Alm Yapılabiliyor mu ya? <gülüyor> Yapılabiliyor. Yapılabiliyor. <Evet. gülüyor> Enerji ihtiyacımız için nükleer santrale gerek yok. Gerek yok, evet. Peki tabii... E yani öte yandan tabi rakamlarda ortada şu anda herhalde 33 34 tane civarında çalışan termik santral var Aslında işte planlanan proje aşamasında olan chat süreçleri devam eden 50 küsür 50 civarında önemli 80'e ulaş. İşte 80 yani çalışanlarla <gülüyor> ha, evet. birlikte e, hepsini birden yaptığımızda <gülüyor> Türkiye satında 80 <gülüyor> küsür tane e, kömürlük termis santralımız olacak. 2012 yılında Türkiye Kömür Yılı ilan etmişti. O zamandan bu zamana e, gelen böyle bir süreç var. Peki yani bu rapor tamam evet çok güzel veriler ortaya koyuyor ama bunu tabii dinleyecek, bunu anlayacak. E, Acaba mı deyip belki pro, e, hedeflediği şeyleri tekrar gözden geçirecekti. Bir iktidara, bir hükümete, bir devlet anlayışına yani Hı -hı. iktidarlar değişebilir ama Hı -hı. E, enerjiyle ilgili koyduğunuz program neyse onu gelen hükümetler devam ettirir. Bunu e, siz evet yani Kemal Derviş'in ön sözü yazması da önemli. Bunu e, bakanlıklarla, hükümetle e, paylaştınız mı? Paylaşacak mısınız? Bununla ilgili e, bir yol haritanız var mı? Tabii e, bununla ilgili de bir yol haritamız var. E, sadece paylaşmayacağız. Ankara'ya gidip e, anlatacağız. Raporun hı hı. çıktılarını vesairelerini anlatmayı da düşünüyoruz. E, ama malumunuz şu anda siyasi, siyasi ortam günden. biraz karışık evet. evet. Bir bekliyoruz ama önümüzdeki haftalarda bununla ilgili çalışmaya Baş, başlayacağız. Başlayacaksınız. Peki Kemal Derviş'i e, nasıl düşündünüz, nasıl aklınıza geldi, e, nasıl ikna ettiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇kna etmek kolay oldu nasıl Öyle aklınıza mi? geldi? Evet, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tam da dediğiniz gibi bu rapor bir şekilde e, karar vericilere işte bir yol planı ortaya koyuyor ve karar vericilere seslenen bir rapor. E, i̇ktidarlarda değişebilir ama devletin e, enerji politikalarına e, bir enerji politikası öneriyoruz aslında. E, Greenpeace'ten geliyor. E, aklımıza Kemal Derviş geldi. Kemal Bey yazar mı diye. E, raporu paylaştık kendisiyle. E, raporu okudu. Çok beğendiğini belirtti ve memnuniyetle yazacağını söyledi ön sözü. E, Rapor gönderdikten sonra kolay oldu. <gülüyor> evet artık Orası o zaman bir. çevreci ekolojist saflara Kemal Derviş'i de kazandırdık diyebiliriz. <gülüyor> Bundan sonra evet biraz daha fazla belki bu konularda e, kamuoyuna bir takım şeyleri anlatmak için e, Kemal Derviş e, iyi bir <gülüyor> figür olarak karşımızda olabilir. Ee, bir ara verelim isterseniz aradan sonra e, belki biraz daha bu ilk defa bu raporda istihdam boyutunu e, kattık dediniz. Belki biraz daha onun üzerine e, konuşuruz. Memnun etin. End the event of Something Ha to me There is something I would like you all to say. It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those that once existed must be dead Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? You know like 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında Greenpeace'in hazırladığı enerji devrimi raporunu konuşuyoruz. Arada e, dinlediğimiz şarkı da Çumba diyor New York Mining Disaster e, idi. E, konuğumuz e, Greenpeace Akdeniz e, sürdürülebilir finans kampanyası sorumlusu İbrahim Çiftçi. E, kendisiyle e, raporun genel hatlarını temel bulgularını e, konuştuk e, az önce. Şimdi e, aslında biraz da belki raporun teknik e, boyutundan. ...bahsetmek lazım. E, o konuda... E, ...nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? E, evet. Şimdi raporu hazırlarken sadece iki senaryoyu... ...kıyaslamadık. E, aslında her iki senaryonun... ...yaratacağı yatırım maliyetleri... ...yakıt maliyetleri... ...yaratacağı istihdam... E, ...kullanım su kaynağı vesaire, ...bütün bunların hı hı. hepsini... ...iki senaryo içinde çıkardık. E, Artı e, enerji devrimi senaryosu yeni, büyük oranda yenilenebilirlerin şebekeye dahil olmasından görüyor. Bununla ilgili teknik sorular var. Hı hı. E, bunların hepsinde çalıştık aslında raporda nasıl olacağını da üç adım uygulama diye tarif ettiğimiz bir uygulaması var. Evet. E, bunun da nasıl olacağını raporda detaylıca anlatıyoruz. Hı hı. Ee, o açıdan da iyi oldu Sadece bir kıyaslama yapmadık Nasıl yapılabileceğini de göstermiş Yol oldu. gösterici boyutu da var evet. o açıdan Evet. evet. Peki e, burada <gülüyor> ilk, e, Yani daha önce Hep enerjiyle ilgili e, işte projeksiyonlar e, Yapılıyor raporlarda ama biz Buraya nüfus e, boyutunu Ekledik e, dediniz e, Oradaki e, bulgular nedir Yani e, Enerji talebinin ee, artışıyla nüfus artışı Arasındaki ilişki Bu raporda nasıl ortaya kondu ee, Şöyle Enerji talebinin artışı Öncelikle gayri safi yurt içi aslaya yani Gayri safi yurt içi Ve nüfus artışına bağlı hı hı. Ee, Gayri safi yurt içi dediğim gibi Betam'dan aldık ee, Nüfus verilerini de Dünya Bankası Verileriyle OECD ve Dünya Bankası'nın verileriyle 2030 yılına kadar Yine modelledik e, aralarında yine bir paralel artış var. Nüfus arttığı müddetçe e, enerji talebinde olan artış da e, yukarı doğru bir yön seyrediyor. Ancak az önce de konuştuğumuz gibi e, talep o kadar da yüksek artmıyor artık Türkiye'de. Hı hı, evet. Peki e, yenilenebilir enerjilerle e, istihdam e, arasındaki ilişkiyi e, nasıl ortaya koydu bu rapor? Evet. Bu da çok tartışılan bir konu. Çok, evet. Çok tartışılan bir konu. Ee, o yüzden özellikle olmasını istedik bu Hı -hı. konunun burada. Ee, birkaç çalışmadan yararlandık. Birkaç değil, bayağı bayağı bir çalışmadan Hı -hı. yararlandık aslında. Altıncı bölüm. Altıncı bölüm. Hı -hı. Ee, şöyle bir, bir istihdam çarpanı... ...vasıtasıyla hesaplanıyor işler. Bir formülasyonu var. Evet. E, bu daha önce işte dünya çapında kullanılmış... ...kabul görmüş bir formülasyon, istihdam... ...hesaplaması. E, yerel üretim ve ihracat... ...için e, işleri çıkarıyorsunuz. E, bunu bir... ...faktörle çarpıyorsunuz. E, ve megawatt başına... ...üretilen birim elektrik başına... ...ne kadar e, istihdam... ...yarattığı Hı -hı. ortaya konuluyor. E, şimdi 2030'a kadar bunu modelledik. 2050'ye kadar değil. Evet. 2030'a kadar giden tek modelleme bu. 2030 yılında referans senaryo 97.700 iş yaratırken enerji devrimi senaryosu 133.200 iş yaratıyor. Yani 40 bin iş daha fazla yaratıyor. Daha fazla yaratıyor. fosil yakıtlar yani nükleer yok. Fosil yakıtlar kömür düşüyor. Sadece kömür düşmüyor, fosil yakıtların da kullanımı artıyor. 2030 yılında e, trafikteki araçların da küçük araçların da büyük kısmının elektrikli olmasını öngörüyoruz vesaire. Hı -hı. Bu yüzden petrol kullanımı vesaire de düşüyor. E, burada bir önemli nokta var. Hı -hı. E, biz bunları hesaplarken ye, yere, ye, yerli veri varsa yerli veriyi kullandık bu faktörün hesaplanmasında. Evet. Yerli veri sadece kömürde vardı, kömür madenciliğinde vardı. Hı -hı. Ve yenilenebilir enerjilerin çarpanlarına göre on kattan daha fazla yüksek. Ona rağmen sonuçlar bunu gösterdi. Bunu gösterdi. Ee, çok ilginç araştırmalar var son dönemde. Özellikle e, Amerika'daki e, yenilenebilir e, enerji alanında çalışan istihdam e, yani son yılların en yüksek noktasına geldi evet. artık ve... E sanıyorum e, ya yani Avrupa için falan da herhalde bu çalışmalar e, yapılıyor. Ben daha çok Amerika ile ilgili olanları gördüm ama evet. özellikle Güneş'te e, inanılmaz bir istihdam e, artışı, yeşil e, işlerde, yeşil enerjilerde e, yani hem daha az e, karbon emisyonu hem daha fazla istihdam gibi de böyle bir e, döngü var. Evet. evet. Peki e, belki bir de daha önceki raporda bu 2009'da ilk versiyonunda var mıydı bilemiyorum ama bu su kaynağıyla ilgili olan bölüm de herhalde ilginç değil mi? Evet, bu bu su kullanımı. Su kullanımı. Evet. E, Türkiye bildiğiniz üzere su zengini bir ülke değil. Su stresi e, olan, su ülke, stresi olan bir ülke kategorisindeyiz kategorisinde. hatta. Evet. Ee, bu yüzden su kullanımını da karşılaştırdık her ikisinde. Çok detaylı, çok çok çok e, istihdam kadar detaylı bir çalışma olmasa da e, bunu da karşılaştırdık. Yine referans senaryo, enerji devrimi senaryosuna göre oldukça yoğun miktarda su tüketiyor. Hı hı. Ee, yani şu güneş özellikle ya da rüzgar teknolojinin soğutma ihtiyacı yok. Su kullanmıyor bunlarda. Ama bir termik santral e, milyonlarca ton su kullanması gerekiyor soğutmak evet, için. Hakeza soğutmak için. nükleer santral için bu yüzden deniz kenarlarına yapılıyor. Evet. Su konusu da böyle istihdamla ilgili bir Hı. nokta daha var söylemek istediğim. Ee, Avrupa'da dediğiniz gibi e, Avrupa'da Amerika gibi birçok iş yaratılıyor. Ee, ancak bizim senaryolarımızda kömürün kullanımı bir anda bitirilmiyor. Ee, kademeli olarak azalttığımız için ee, bir de bir yol planı istiyoruz. Hmm. E, madencilerin yani yenilenebilir enerjiler e, bizim senaryomuz daha fazla iş yaratacak. Evet ama bu kademeli bir geçişle olacak. Aslında iyi bir yandan da evet. bu esnada madenciler eğitilebilir. Oralarda hı hı. çalışacak uzmanlıklar kazandırılabilir. Bununla ilgili bir yol planı talep ediyoruz. Evet yani aslında e, durum tespiti ve e, şeyi yaparken e, hedefleme yaparken e, çözüm önerisini de ortaya koyuyorsunuz evet. ve bu e, madencilerin e, yenilenebilir enerji alanına ye, yeşil yönlendirilmesi de yine e, istihdama katkı anlamında ve e, belki can güvenliği açısından evet. da e, çok ciddi bir e, şey veriyor bize e, veri sunuyor e, belki süremiz de daralıyorken e, bu yenilenebilir enerjilerin şebekeye dahil olması meselesi de aslında enteresan. Bizim tabii Türkiye'de bu e, henüz pek uygulanan bir, bir şey değil. Tabii Almanya gibi ülkeler artık e, Kuzey Avrupa ülkeleri bu işleri çok e, profesyonel e, şekilde yapıyorlar. E, Türkiye için burada nasıl bir modelleme e, ortaya kondu? Yani bu boyutu kondu mu mesela işte kooperatiflerin, yerel üreticilerin, bireysel üreticilerin... ...ürettiği enerjinin devlet tarafından satın alınmasıyla... ...şebekeye dahil olması gibi bir modelleme yaptınız mı burada? Ee, böyle bir modelleme bu rapor kapsamında yapmadık... Hı -hı. ...ama bununla ilgili ayrı modelleme çalışmalarımız var... ...o da çok kapsamlı, çok teknik bir konu... Ee, ...aslında Enerji Devrimi'nin ana yazarı Sven Teske... ...arkadaşımız Hı -hı. Greenpeace Uluslararası'nın Yenebilir Enerjiler Direktörü... Ee, ...Grid Teknolojileri de, şebeke teknolojileri Hı -hı. de çalışıyor hatta Çin'den geldi buraya Çin şebeke 3 şebeke operatörü var Çin'in birisiyle bu konu üzerine bir çalışma yapıyordu hmm. Biz de merkezi iyileşmemiş enerjiyi savunuyoruz evet. %60-70 oranında bu enerji devrimi senaryosuyla üreten elektriğin %60-70'inin merkezi iyileşmemiş ufak enerji santrallerinden sağlanacağını öngörüyoruz ee, bir anekdot vermek istiyorum Tabii. aynı gün e, lansmanı yaptığımız 30'u günü e, Almanya'da o saatte 11 gibi sabah gündüz 11 gibi e, üretilen elektriğin yüzde 25'i güneşten geliyordu e, ki işte Almanya bizim yarımız kadar güneş alan Yılda Bir Yılda aldığı güneş güneşli yani. gün miktarı evet çok sınırlı olmasına çok sınırlı. rağmen. E, yani tabii süremiz kısıtlı Hı -hı. bu teknik olarak çok uzun. Ve kapsamlı bir konu bir ayrı, evet. ayrı bir proses evet. ama mümkün Almanya bunu yapıyor Çin buna başladı işte birçok ülke İspanya olsun evet. yıllardır evet. E, bunun örnekleri de var. Evet yani, yani bu modellemeler yani aslında yapılmışı var uygulamada e, alınıp Türkiye'ye gayet rahatlıkla uygulanabilir. Tabii ki de. Peki bu <gülüyor> Çin'de yapılan e, çalışmayı bu e, raporu e, Türkçeleştirmek gibi bir... ...şeyiniz var mı? Rapor daha yayınlanmadı, e, yayınlanmadı. aslında. Yayınlanmadı. Daha rapor çok taze <gülüyor> yani. Çok Yine. taze. Evet. E, rapor yayınlandıktan Hı. sonra... Evet. ...düşünebiliriz. Evet. Peki, e, çok teşekkür ediyorum... Rica ...verdiğim ederim. bilgiler için. E, bu hafta... E, ...Açık Radyo Ekonomi Ekoloji'de... ...Greenpeace Akdeniz Sürdürülebilir... ...Finans Kampanyası Sorumlusu İbrahim Çiftçi'yi ağırladık. E, Greenpeace'in... Yeni açıklanan daha bir iki gün önce açıklanan enerji devrimi raporunu konuştuk. Eğer merak eden dinleyicilerimiz olursa internet ortamından rapora ulaşmaları okumaları mümkün mü? Tabi internet tabii. Adresini verirsek belki dinleyicilerimiz de incelemek isterler. Ee, Tabi imza sayfasının adresi aklında tamam. enerjidevrimi.imza.gp o adresten evet, ulaşa ana sayfamıza girdikleriinde Greenpeace e, Türkiye'nin Greenpeace, Greenpeace Akdeniz'in Türkiye e, sayfasına girdikleri zaman da zaten rapora erişebiliyorlar. Evet. evet. Belki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ederim, verdiğiniz bilgiler için ederim. haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.